Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş. Gezegenin Geleceği programınız. Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Hollanda'da Rotterdam limanında suyun üzerinde yüzebilen bir ofis binasının önümüzdeki bahar aylarında yapımına başlandığı duyuruldu. Bina'nın yapımında tamamen kereste kullanılacak ve enerji nötr olacağı gibi birçok yenilikçi sürdürülebilirlik yöntemi uygulanacak. Yüzen ofis Rotterdam isimli bina Birleşmiş Milletler eski başkanı Ban Ki-moon Bill Gates ve Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva tarafından yürütülen Küresel Uyum Merkezi ana binası olarak kullanılacak. 2018 yılında kurulacak Küresel Uyum Merkezi, iklim değişikliğinin etkilerini teknoloji, planlama ve yatırım yoluyla yönetecek önlemlerin geliştirmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Binanın yapımında ahşap kullanılması, Karbon ayak izini ciddi oranda düşürürken sarkık tavanlar binanın içerisinde bolca güneş ışığı girmesine yardımcı oluyor. Danimarka iklim Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2019'un son çeyreğinde ülke genelinde üretilen rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji miktarı %49'a ulaştı. Rüzgar enerjisinin enerji arzındaki payı 2018'de %41'de, 2017'de 43'e yükseldi. 2019'da da deniz üstü rüzgar çiftliklerinin katkısıyla bu oran %47'ye yükseldi. Denizdeki rüzgar türbinlerinin ürettiği enerjinin 2018'de %14 olan oranı geçen yıl %18'e yükseldi. Karadaki rüzgar türbinlerinde ise %29 oranında elektrik üretildi. Danimarka ve İskandinavya'nın en büyük rüzgar santrali Ağustos'ta açılırken Danimarka'da 425 bin haneye elektrik sağlıyor. Danimarka 2030 yılına kadar ulusal iklim stratejisi kapsamında sera gazı emisyonlarını %70 oranında azaltmayı ve elektriğinin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Darısı Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de başına diyelim. Yeşil Gazete'den Mert Gevre'nin haberine göre yeni yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliğinin ekosistemi bozmasının bir sonucu olarak aşırı sıcaklar nedeniyle Kuzey Amerika ve Avrupa'daki bombus arılarının sayısı azalıyor. Araştırmacılar 1901 yılında bulunan 66 farklı türü olan yarım milyonluk kayıtları incelediler. Buna göre Kuzey Amerika'da yaşayan bombusların günümüzde ancak yarısının hayatta kaldığını tespit ettiler. Araştırmanın sonuçlarına göre geçmişte bolca bomus arısına ev sahipliği yapan Meksika'da çok ciddi bir düşüş göze çarpıyor. Artan sıcaklıklar hem arılar hem de arıların beslendikleri çiçekleri stres altına sokuyor. Science dergisinde yayınlanan araştırmanın başyazarı Otava Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Peter Soroye, bambusları daha önce üstesinden gelmek zorunda olduklarının ötesine iten şey, Yıl boyunca devam eden olağanüstü hava olayları diyor. Ayrıca bombusların daha serin bir yer arayışıyla yeni yaşam alanlarına çabucak açılamadıkları görülüyor. Bilim insanları sıcaklık artışları nedeniyle bitkilerin ve hayvanların daha kuzeye doğru ya da daha yüksek rakımlı yerlere yöneleceğini düşünüyor. Soraya bombuslar eski yerlerini kaybettikleri oranda yeni bölgelerde koloni maalesef kuramıyorlar. Araştırmaya dahil olmayan... North Carolina State Üniversitesi'nden çevre bilimi profesörü Rebecca Irwin ise devam eden bu trendlerin çok rahatsız edici olduğunu belirtmiş. Sputnik'in enerji borsasının verilerine dayandırdığı haberine göre Finlandiya'da yumuşak kış mevsimi ve rüzgar türbinlerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağlayan rüzgarlı hava nedeniyle elektrik fiyatları eksi değerlere düştü. Borsanın konuya ilişkin açıklamasında elektrik piyasası bakımından Finlandiya tarihe girdi. Elektrik fiyatları ilk kez eksiye geçerek 1 megawatt saat için eksi 20 euro sent oldu. ifadeleri yer verildi. Finlandiya'da kış boyunca elektrik fiyatları rekor seviyede düşük seyrediyor. Böylece geçen Ocak ayında 1 megawatt saat fiyatı bir önceki yıla göre 17 euro daha ucuzdan işlem gördü. Singapur'da 2040 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların satışının durdurulacağı açıklandı. Singapur Başbakan Yardımcısı ve Eski Maliye Bakanı Hank Wackett tarafından ülkenin 2020 yılı bütçe sunumunda yapılan açıklamaya göre elektrikli araçların yaygınlaşması için altyapı yatırımları gerçekleştirilecek ve teşvikler sağlanılacak. Bu hedef doğrultusunda ülkedeki hali hazırdaki 1600 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 2030 yılına kadar 28.000'e çıkarılacak. Bununla birlikte 2021-23 yıllarında tam elektrikli araçlar için vergi teşviki de uygulanacak ve %45 oranında uygulanacak bu teşvik. Binek otobüsler için 20.000 Singapur doları, taksiler için ise 30.000 Singapur doları üst sınırında uygulanacak. Henk bunun Singapur'un iklim değişikliğiyle mücadelesinin aynı zamanda düşük karbonlu ve düşük emisyonlu ekonomiyi geçinen bir, parçası olmayı amaçladıklarını kaydetti. Bununla birlikte şiircilik çözümleri ve sürdürülebilirlik araştırmaları için de 1 milyar Singapur doları kaynak ayrılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterisi sitesindeki bilgilere göre Paris Anlaşması 18 Şubat tarihinde Kırgızistan Parlamentosu tarafından da onaylandı. Yeşil Ekonomi'nin haberine göre böylece insanlık tarihinin en geniş katılımlı anlaşmasına Yürürlüğe sokan ülke sayısı 188'e çıktı. Avrupa Birliği ile birlikte de bu taraf 189'a ulaştı. Anlaşmanın uluslar meclisler tarafından onaylanmadığı ülke sayısı ise 8'e geriledi. Maalesef Türkiye buna dahil. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Öze Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş